Meccan aşama 18. onun vahiy ve ünlü bir kesti, bu yüzden bunun için üzüldü ve Ume Camil dedi ki, şeytan onu yavaşlattı, bu yüzden surat al duha ona indi.